Ey bütün sevgilerin mutlak sahibi ve varisi, Sevdadan söz edip duruyor soframızdaki aşıklar Gitgide ağırlaşıyor gece Gitgide büyüyor göğüs kafesimdeki boşluk Gitgide zehirliyor hüzün Batıla tasattuk ettiğim yüreğimi buldur ki Hakk'a adayabileyim ey veli İçimdeki boşluğu görmesin kimse Olur ki cahildim Olur ki gafildim Olur ki nasıl sevilir bilmedim Ama sana geldim Nasıl sevilir bilen sen değil miydin? İşte sana, yine sana Yalnızca sana geldim Güç ve kudretiyle kalpleri evirip çeviren sen değil miydin? Sevmeyi, sevinmeyi özledim. En sevgili sen değil miydin? Sevgiyi duyur. Sevginle doyur. Muhabbete aç kalmış sinemi. Sen sever. Sevince sevindirir misin? Sev, sevdiğin için sevindir beni. Yoruldum Züleyha olmaktan. Yılanlar oynaşır oldu kelebekler için açtığım göğsümde. İftirayla zindana atılan kaçıncı Yusuf'tur bu? Parmak kesiği acılar, nice diri inletir beni. Yusuf'u olmayı öğret. Kuyulardan çıkar aklım ve kalbimi. İffet gömleğini yırtan değil, senin rızana kaçarken gömleği yırtılan Yusuf'un kabul et beni. Yakupça özlenen olayım. Yetti, ölmesin artık yıldızlar saçlarımda. Ölürken öyle kana buladılar ki, Unuttum saçlarımın rengini. Ey sonsuz caffın ve mağfiretin sahibi! Tutsak oldum nefsimin elinde. Ah seni takvim üzere yaratılan varlığımı zelil ettim. zayi ettim günahların yolunda. Hazreti Yunus'un içine hapsolduğu karanlıklar üşüştü her yanıma. Şimdi dudağımda onun yakarışı. Ey Yunus'un suyu mescit, balığı seccade kılan. Ey suyun karanlıklardan yükselen, derin iniltiyi duyan. Ey pişman olup kendine yönelenleri pişman etmeyen. Ey terbiye edenim. Ey koruyup gözetenim, ey Rabbim, bende nefsime zulmedenlerdenim. Affını isterim, affet beni, affet Rabbim. Sayki Yunusum, sayki Yusufum, sayki unutmuş, sayki görevden kaçmış, sayki kovulmuşum. Boynuma dolanan karanlıklardan kurtar. Secde yakınlığı duyur uzaklığıma. Günahtan, gafletten, azaptan kurtuluş beraatini alanlardan eyle. Yolundan ayırma bir daha. Cahillikten ilme, günahtan sevaba, çirkinlikten güzelliğe, rızana yürüt beni. Ey beni kendine kul olmakla şeref kılan azim! Ey mümin oluşuma izzetin tacını takan aziz Ey razı olan ve kendinden razı olunan mürdi Senden razı et, razı olduklarından eyle beni Can çekişiyor yüreğim kıymet bilmezlerin kucağında sayki alev atılan İbrahim'in teslimiyetidir avuçlarımda İçimde tutuşturdular ötelerden görülen o çılgın ateşi Serin ve selamet kıl ki yanmayayım ya Rabbi Olur ki günahlarla kirlendim ama ama sana geldim Rahmeti gazabını geçen sen değil miydin? Olur ki senin emanetine ihanet ettim Güvenilecek yegane zat sen değil miydin? Olur ki senin emanetine, olur ki kördüm, sağırdım, dilsizdim. Yine sana, yalnız sana, bir sana geldim. Hidayetin mutlak sahibi sen değil miydin? Ey Vedud, ey Habib, ey sevgili, sevmeyi, sevilmeyi özledim. En sevgili sen değil miydin? Sevgiyi duyur, sevginle duyur. Muhabbete aç kalmış zihnimi. Sen sever, sevince sevindirir misin? Sev, sevdiğin için sevindir beni. Amin.